Ahmeder Er Rufai hasretleri Hak Yolcusunun Düsturları, El Hikem, Hikmetli Sözler, Dost ve Düşman, Allah Celle Celaluhu, dünyada her temiz kişinin, şerirlerin elinden, facirlerin de dilinden, sıkıntı göreceğine dair, hüküm vermiştir. Yine, şanı yüce olan Allah, her kötü kişinin, iyilere kötülük, mülayim ve yumuşak huylulara da hile yapacağına hüküm vermiştir. İlahi yardımsa, gönlü incinmiş, ihlaslı kulları, çepeçevre sarmıştır. Zalimlere gelince, onlar için hiçbir yardımcı yoktur. Düşman kişinin alameti şunlardır. 1- Senin elindeki dünyalığa göz diker. Çok dünyalık sahibi olduğun müddetçe, sana ilgi gösterir. 2- Fazla bir dünyalığa sahip bulunmadığını sesleyen senden uzaklaşır, sana ilgi göstermez. 3. Gıyabında sana dil kılıcını çeker, seni çekiştirir. 4. Senin övülmenden hoşlanmaz, rahatsız olur. Sen böylelerini Allah Celle Celaluhu'ya havale et. Öyleleri tıpkı odunlarını yakan ateş yığınları gibi tepe üstü yere düşerler. Zira Nisa Suresi 45. ayeti i Kerime'de şöyle buyurulmaktadır. Hiç şüphe yok ki hakiki bir dost olarak Allah yeter. Hakiki yardımcı olarak da o kafidir. Dostun alameti ise seni Allah için sevmesidir. Sen de seni Allah için seven böyle dostlara iyi sarıl. Zira hiç şüphe yok ki Allah için muhabbet besleyenler pek azdır. Evliyadan bazılarının sözlerini tevil et. Böyle hareket etmekle az çok şüphevari dolan hususlarda şer'i haddi bertaraf etmiş olursun. Mesela Hallâcı Mansur hadisesini ele alalım. Eğer sen onun zamanında bulunmuş olsaydın, kendisinden nakledilen haberin doğruluğu halinde onun kaddine fetva verenlerle birlikte bir taraftan sen de fetva verirdin, diğer taraftansa ondan haddi kaldıran tevil yoluna gider kendisinin sadece tevbe istifar etmesiyle yetinirdin. Zira hiç şüphe yok ki Allah Celle Celalihu'nun tevbe kapısı kapanmaz. Şanı yüce olan Allah abid kullarından bazılarına bir takım yüce mertebeler verir ki onlara ancak vehbi bilgilere sahip bulunan kişiler muttali olabilir. Bu yüzden kim ki Allah'ın bir kuluna bu hibeleri verişindeki sırrı idrak ederse, işte o bütün kullara karşı mütevazı ve müsamahalı davranır. Zira akıbetler meçhuldür. Kimin sonunun ne olacağı bilinmez. Allah'ın lütuf ve kerem sahası da geniştir. Hibe olarak verilecek mertebeler canibinde bir kayıt da yoktur. Allah dilediğini işler. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Horasanlı, Acem Sofilerinden bazıları der ki, Büyük Sufi, İbn-i Şehriyar'ın ruhaniyeti, Arap ve Arap olmayan, bütün Sufilerin mertebelendirilmesinde, tasarruf sahibidir. Bu, Allah Celle Celaluhu'nun, dilediği zamana kadar böylece gider. Horasanlı Acem Sofilerinin, İbn-i Şehriyar'a bahsettikleri bu tasarruf, ancak ve hap ve faal olan Allah Celle Celalihu'ya mahsustur. Vakıa, gönül ehlinin kanaatlerine göre niyabeti Muhammediye sabittir. Yani gönül ehli olan tasarruf erbabı irşat ve tebliğ vazifesini yerine getirmek üzere peygamber aleyhisselam'ın manevi veraset ve vekaletini üzerinde bulundurmaktadır. Bu niyabeti Muhammediye mertebelerine göre nöbetle her asrın eline geçmektedir. Fani bir varlık için ruhi tasarrufsa mümkün değildir. Kerem-i ilahi bazı evliyanın hatta tamamının ruhuna şamildir. Allah Celle Celaluhu ilahi keremin şamil olduğu ruhları kendisine ulaşmakta vesile ittihaz eden kişilerin halini ıslah eder, düzeltir. Şanı yüce olan Allah Fussilet suresi 31. ayeti i kerime de şöyle buyurur. Biz dünya hayatında da, ahirette de, sizin dostlarınızız. Bu nokta sınırdır. İyi belle, acem sofilerinin ifratlarından sakın. Zira hiç şüphe yok ki, Resul aleyhisselamında, katiyette beyan buyurdukları gibi, onların bazı sözleriyle fiillerinde, mübalağa vardır. Övmelerinde, mübalağaya kaçarlar. Bir de, Sakın ha! ister hayatta olsun, ister ölmüş bulunsun, hiçbir fiili, vuku bulan hiçbir hadiseyi fani bir kula mal etme. Onun vuku buldurduğu iddiasında bulunma. Zira hiç şüphe yok ki Allah Celle Celalihu'nun yarattığı varlıklardan hiçbiri kendileri için bir zarara veya bir faydaya malik değillerdir. Yani Allah'ın iradesi olmadan ve kudreti taalluk etmeden kendilerine ne bir zarar verebilirler ne de bir fayda. Evet, Allah dostlarının sevgisini Allah Celle Celaluhu'ya ulaşmaya bir vesile yapabilirsin. Zira hiç şüphe yok ki, şanı yüce olan Allah'ın kendi kullarına muhabbet ve sevgisi uluhiyet sırlarından bir sırdır. Bu sır bir sıfat olarak yine Hakk'a avdet eder. Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyetinin sırrıyla, Rububiyetinin sıfatı ise Allah Celle Celaluhu'ya giden yolda ne güzel vesiledir. Veli o kimsedir ki bütünüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve ahlakına sarılır ve Allah Celle Celaluhu'nun dostluğuna ve sahipliğine razı olur. Allah Celle Celaluhu'ya sığınan yücelir. Allah Celle Celaluhu'dan başkasına güvenip dayanan zillete düşer. Allah'tan gayri şeylerle müstani olmaya kalkışan küçülür, aciz kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan başka yollarda giden dalalete düşer, sapıdır. İlim bir nurdur, ışıktır. Tevazuysa sürürdür, neşedir. Himmet kişinin Allah celle celaluhuyla birlikte bulunduğu halettir. İmanın mertebesinin yüksekliği, himmetin yüksekliği nispetindedir. Himmet ne derece yüksek olursa, imanın derecesi de o nispette yüksek olur.